59. İstikbal-i Kıble Namazı, Kâbe'ye karşı kılmaktır. Kâbe için kılmak değildir. Kıble, önce Kudüs idi. Hicretten 17 ay sonra, Şaban ortasında, salı günü, öğle veya ikindi namazının üçüncü rekatindeyken, Kâbe'ye dönülmesi emrolundu. Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, Kâbe'ye rastlarsa Hanefi ve Maliki mezheplerinde namaz sahih olur. Bu zaviye takriben 45 derecedir. İstanbul'un kıble istikameti cenûptan 29 derecelik bir zaviye açı kadar şarktadır. Bu açıya kıble zaviyesi denir. Harita üzerinde bir şehir ile Mekke şehri arasında çizilen doğruya kıble hattı denir. Bu hat kıble istikametini gösterir. Güneş, bu hat üzerine gelince, kıble saati olur. Bu hat ile, bu şehirden geçen, tul dairesi arasındaki zaviyeye kıble açısı denir. Bir şehrin kıble istikameti, tul ve arz derecelerine tabiidir. Şimal, nisf kürede, zeval vaktinde, güneşin bulunduğu cihet yahut, Mahalli Zevali zamana ayarlı bir saat makinesi, Üfkî olarak yüzü semâye doğru Ve akrebi güneşe doğru tutulunca, Akrep ile on iki rakamı arasındaki zaviyenin orta hattı, Açı ortayı, takriben cenûbu gösterir. Meyli şems ve tadili zaman sıfıra ne kadar yakın ise, Netice o kadar hassas olur. İstanbul'un kıble istikameti, iki yolu ile bulunur. 1- Kıble açısı ile, 2- Kıble saati ile. 1- İstanbul'dan geçen Tul dairesinin istikametinden, yani Cenub cihetinden, kıble açısı kadar şarkına dönülürse, kıbleye dönülmüş olur. Ahmet Ziya Bey, Tul ve arz derecelerini, biraz büyük alıp, hesabı logaritme cetveli ile yaparak, İstanbul için yaklaşık, K eşittir, 29 derece bulmuştur. İstanbul'da, Kandilli İskelesindeki cami tekrar yapılırken, mihrabı, bu düstur ile hesap edilmiştir. Pusula, kıble nüma ile, Cenub cihetini bulup, bundan 31 derece şarka dönülürse, İstanbul'da, kıbleye dönülmüş olur. Fakat, Pusulanın ibresi, magnetik kutupları göstermektedir. Bunlar ise, ert küresinin ekseninin kutupları değildir. Magnetik kutupların yeri de zamanla değişmektedir. 600 sene kadar bir zamanda, hakiki kutuplar etrafında bir devir yapmaktadır. Bir şehirde pusula doğrultusu ile, hakiki kutup doğrultusu arasındaki zaviyeye, sapma açısı denir. Her yerin sapma açısı başkadır. Şimalden şarka, artı veya garba, eksi doğru pusula ibresinin 30 derece saptığı meskün mahaller vardır. Bir yerin sapma açısı da her sene değişmektedir. O halde, bir yerde cihet pusula ile bulunursa, kıble açısına, sapma açısını eklemek veya çıkarmak lazımdır. İstanbul'un sapma açısı takriben artı üç derecedir. Bunun için İstanbul'da pusula ile anlaşılan cenup cihetinden yirmi sekiz derece artı üç derece eşittir otuz bir derece. Şarka dönünce kıbleye dönülmüş olur. Cenup ciheti kutup yıldızı ile veya saat ile yahut yere çizilen Nisfün nehar hattı ile bulunursa, kıble açısına sapma açısını eklemek lazım olmaz. İstanbul'da cenüptan 29 derece şarka dönülerek kıble ceheti bulunur. Bunun için saatimizi masa üzerine koyup altı sayısı Cenub'a çevrilir. Yelkovan beş üzerine getirilince kıbleyi gösterir. Hastalık ve düşman Hırsız korkusu veya yanlış bulmak ile kıbleden ayrılmak farz namazlarda da caiz ise de, vapurda, trende, kıbleye dönmek şarttır. Misafir, vapurda ve trende, farz namaza, kıbleye karşı durup, secde yeri yanına pusula koymalı. Vapur ve tren döndükçe, kendisi kıbleye karşı dönmelidir. Yahut başka birisi, sağa sola döndürmelidir. Namazda göğüsü kıbleden ayrılırsa, namazı bozulur. Çünkü vapur, tren, ev gibidir, hayvan gibi değildir. Otobüste, trende, dalgalı denizde, kıbleye dönemeyenlerin, farz namazları caiz olmayacağından, bunlar, yolda oldukları müddetçe, Şafii mezhebini taklit ederek, öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem edebilir. Hanefi mezhebinde olan, yolda kıbleye dönemeyecek ise, yola çıktıktan sonra, gündüz bir yerde durduğu zaman, öğle vaktinde öğleyi kılınca, hemen ikindiyi de kılmalı, gece durulduğu zaman, yatsı vaktinde, akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört namaza niyet ederken, Şafii mezhebini taklit ederek eda ediyorum, diye niyet etmelidir. Şafii ve Maliki mezhebine göre, giriş ve çıkış günlerinden başka, üç günden ziyade kalmaya niyet ettiği bir yere girince, yahut dört günden önce biteceğini sandığı işi için gittiği yerde, on sekiz günden çok kalınca, mukim olur. Buradan çıkınca, seksen kilometreye gitmeye niyet etmedikçe, seferi olmaz. Fetavâ-yı de buyuruyor ki, Seferde, ikindi ile cem ederek kılmak için öğleyi geciktirse, öğle vakti çıktıktan sonra mukim olsa, önce öğle namazını kaza eder. Öğleyi kazaya bıraktığı için günaha girmez. Dişinde kaplama veya dolgu olduğu için, maliki veya şafiî mezhebini taklit eden, üç günden çok ve on beş günden az kaldığı yerde, farzları kasr etmemeli dört rekat kılmalıdır. Kasrederse, iki rekat kıldığı farzları, Maliki ve Şafii mezhebine göre sahih olmaz. Dört rekat kılarsa, Hanefi'de mekruh olur ise de, sahih olur. Derisi, yabancı kadına deyince, veya namazda abdesti bozulunca, Maliki mezhebine göre, namazının sahih olması da böyledir. Bu kimsenin, seferi olarak kaldığı yerde, haraç olmadan namazlarını cem edemeyeceği 54. madde sonunda bildirilmiştir. Ramazan-ı Şerifin başlamasını hesab ile, takvim ile önceden anlamak caiz olmaz ise de kıbleyi hesab ile, kutup yıldızı, pusula ile ve namaz vakitlerini astronomik hesaplarla hazırlanan takvimden anlamak caizdir. Çünkü hesap ve alet ile Tamam bulunmasa da çok zan elde edilir. Kıble ve namaz vaktleri fazla zan ile kabul olur. Mihrap bulunmayan, hesap yıldız gibi şeylerle de anlaşılamayan yerlerde kıbleyi bilen salih Müslümanlara sormak lazımdır. Kafir'e, fasıka ve çocuklara sorulmaz. Kafir'e, fasıka muamelatta inanılırsa da diyanatta yani ibadetlerde inanılmaz. Kıble'yi bilen kimseyi aramaya lüzum yoktur. Kendisi araştırır. Karar verdiği cihete doğru kılar. Sonradan yanlış olduğunu anlarsa, namazı iade etmez. Kıble, Kâbe'nin binası değildir. Arsasıdır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. Bunun için kuyu deniz dibinde, yüksek dağların tepesinde, Tayyare'de, bu cihete doğru kılınabilir. Hacı olmak için de, Kâbe'nin binasına değil, o arsaya gidilir. Başka yerlere giden hacı olamaz. i̇bn hacer -i Mekki Hazretleri, Fetâvâ-i Fıkhiyye'de buyuruyor ki, Kâbe'nin binasını, şimdiki şeklinden değiştirmek, caiz değildir, haramdır. Bugünkü binayı, haccaç yapmıştır. Halife Harun-ül Reşid, bunu değiştirip, Abdullah İbni Zübeyir'in yaptırdığı doğru şekli vermek istedik de, i̇mam Malik, rahmetullahi teâlâ aleyh, mani oldu. Şimdiden sonra değiştiren olursa, fitne çıkmamak ve eski binayı zedelememek şartıyla yapılan değişiklikleri yıkmak vaciptir. Yoksa vacip olmaz. Hastalık sebebi, malın çalınmak tehlikesiyle veya Gemide batmaya sebep olursa veya yırtıcı hayvan, düşman görmek tehlikesi varsa veya hayvanından inince yardımcısız binemeyecek ise ve hayvanı kıbleye karşı durdurunca arkadaşlar beklemez ise iki namazı cem eder. Cem edemezse farzı da gücü yettiği tarafa doğru kılar ve iade etmez. Çünkü bu özürlere kendisi sebep olmamış, semavi yani Gayri ihtiyar olmuştur. Kıble cihetini bilmeyen kimse mihraba bakmadan, bilene sormadan, kendi araştırmadan kılarsa, kıbleye rastlamış olsa bile namazı kabul olmaz. Fakat rastlamış olduğunu namazdan sonra öğrenirse kabul olur. Namaz arasında öğrenirse kabul olmaz. Kıbleyi araştırıp da karar verdiği cihete kılmazsa, rastladığını anlasa bile Tekrar kılması lazım olur Bunun gibi Abdestsiz olduğunu Veya elbisesinin nets olduğunu Veya vakt girmediğini Sanarak kılan Ve sonra bu zannının Doğru olmadığını anlayan Tekrar kılar Kıble cihetini anlamak için Güneş gören bir yere Bir çubuk dikilir Yahut bir ipin ucuna Anahtar, taş gibi bir şey Bağlanıp sarkıtılır o günkü takvim yaprağında yazılı, kıble saati vaktinde, çubuğun, ipin gölgeleri, kıble istikametini, güneşin bulunduğu yerde, kıble cihetini gösterir. Güneş, gölgenin kıble tarafındadır. Aşkın aldı benden beni. Seviyorum Rabbim seni. Senin sevgin pek tatlıymış. Seviyorum Rabbim seni. Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim, Aşkın ile zevklenirim, Seviyorum Rabbim seni. Emrettin ibadetleri, Metheddin iyi halleri, Verdin sonsuz nimetleri, Seviyorum Rabbim seni. Ne nankör nefsim var acep. Zevki için bana kıyar hep. Ben hakiki zevki buldum. Seviyorum Rabbim seni. İbadeti güzel yapmak, Dünya içinde çalışmak, Gece gündüz işim çünkü Seviyorum Rabbim seni. Sevmek lafla olmaz Hilmi. Rabbin çalışınız dedi halinden de anlaşılsın seviyorum Rabbim seni İslam düşmanları nice çatıyor dine sinsice durursan doğru mu olur seviyorum Rabbim seni Aşık tembel oturur mu maşuka toz kondurur mu düşmanı sustur da söyle Seviyorum Rabbim seni. Muhtelif, arz ve tul derecelerindeki mahallerin kıble açıları Saadet-i Ebediyye kitabının 174. sayfasındaki cetvelde tul dereceleri beşer derece arayla cetvelin üstüne ve altına, arz dereceleri de ikişer derece arayla cetvelin ortasına, yukarıdan aşağıya doğru yazılmıştır. Tul derecelerinden altı çizili olanlar, garbi, eksi, diğerleri şarki, artıdır. Şimal yarım küresinde bulunan mahaller için, birinci ve ikinci sıradaki tul dereceleri, Cenub yarım küresinde bulunan mahaller için ise, üçüncü ve dördüncü sıradaki tul dereceleri kullanılır. Kıble açısı aranılan mahallenin tul derecesinin bulunduğu sütun ile, bu mahallin arz derecesinin bulunduğu satırın kesiştiği yerdeki rakam, bu mahallin kıble açısı derecesidir. Birinci ve dördüncü sıradaki tul dereceleri için, Mahallen cenubundan garbına, ikinci ve üçüncü sıradaki tul dereceleri için ise, cenubundan şarkına kıble açısı kadar dönülünce kıbleye dönülmüş olur. Bu açılar, güneş veya kutup yıldızı ile anlaşılan coğrafi cenub istikametinden olup, pusula ile ölçmelerde sapma açısını da hesaba katmak icap eder.